mezmur yani kınanmış gerilmiş tevhili ne yaparlar reddederler bu ne demek demek ki tevil iki türlü iyisi de var kötüsü de var zaten ne diyoruz selefi mütekaddiminin de tevil kelimesi ne anlamında kullanılmıştır tefsir bakın taberinin tefsirine tevil kelimesi geçer bakın kurtubinin tefsirine tevil kelimesi geçer bakın Şevkan'ın tefsirine tevil kelimesi geçer. Onlar da tevil ne demek zaten? Tefsir. Ama daha sonra Şevli semih de dediği gibi birileri dinde yapmış oldukları açık tahrifleri şu Müslümanlara geneline alama ne göstermek? Güzel göstermek için tahrif kelimesini kullanmayıp yerine ne kelimesini kullanmışlardır? Tevil. Yani mesela Allah ben bilirim demiştir bilmez demişlerdir. Allah ben görürüm demiştir, görmez demişlerdir. Allah ben işitirim demiştir, işitmez demişlerdir. Allah ben konuşurum demiştir, konuşmaz demişlerdir. Allah ben arşa istiva ederim demiştir, etmez demişlerdir. Allah ben arşımdan dünya semasına nüzül ederim demiştir, etmez demişlerdir. Allah ben kızarım demiştir, kızmaz demişlerdir. Allah ben gülerim demiştir, gülmez demişlerdir. Allah ben sevinirim demiştir, sevinmez demişlerdir. Peki bunu ne adına yapmışlardır? Tevil adına. Halbuki bu açık tahrif. Açık tahrif. Nedir tevil? Ya Allah böyle söylüyor ama Allah bununla bunu kastetmiyor. Neyi kastediyor? Şunu şunu şunu kastediyor. Mesela işte istiva ile istilayı kastediyor. Nüzülle rahmetin inmesini kastediyor. İşte gülme ile ne yapmasını? Merhamet etmesini kastediyor. Kızmayla neyi? Azap etmesini kastediyor. Ne yapmışlardır? Açıkça nasları ne yapmışlardır arkadaşlar? Tarif etmişlerdir aslında. Hep söylüyoruz tarif iki türlüdür. Lafsi tarif mana tarifi bile manevi tarif. Lafsi tarifi bu ümmetin yapması çok zor. Hatırlıyor musunuz? Burada derste almıştık onu. Lafsi tarifi yapması çok zor. Kur'an'ın lafzını nasıl tarif edeceksin? He. Onun için yuridune en kelam Allah. Hani hatırlar mısınız burada Kitabu Tevhit'ten Buhari'nin bir babını almıştık. Allah'ın neyini kelamını tebdil etmek istiyorlar? Buhari onla neyi kastetmişti? Yahudi kristiyanların tarifini mi? Hayır. Onlar lafzı tarif etmişlerdi. Yani Tevrat'ın lafzını tarif ettiler, İncil'in lafzını tarif ettiler. Kur'an kıyamete kadar lafzı lehne neyi tarif edecekler dedi orada İmam Buhari. Bap başlığı altında aldığı hadislerde manasını, yorumunu. He. Demek ki her tevil ne değil? Mezmun değil. Hangi tevil mezmun? Kınanmış. Yani açıkça neleri, nasları tarif eden teviller. Yoksa eğer nasıl anlamak için tefsir mahiyetinde o nasının ifade ettiği anlamlar, fevaidini, içermiş olduğu faydaları zikretmek anlamıyla söylenmiş teviller zaten tefsirdir müellif onu demek istiyor buna dikkat edeceğiz ha. yani şimdi tevil deyince biz korkuyoruz çünkü niye? birileri tahrifi teville işler kıldığı için ama birileri ehl sünnet olmadıkları halde ehl sünnete kendileri nispet ettiler diye biz ehl sünnet olmaktan vazgeçeceğiz mi? şimdi bir adam çıktı ben ehl sünnetim diyor ama binbir bir melanet var adamda e şimdi var, bu adam ehl-i sünnete kendileri nispet etti halde biz ne yapalım? ehl sünnet olmaktan vazgeçelim diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ha, o halde demek ki biz yani birileri tevilin mezmumunu yani tarifini yaptı diye tevilin künlisini ne ilan edemeyiz? Kötü ilan edemeyiz. Buna dikkat edeceğiz. Bu çok önemli. Ha, gerçek selefi anlayış bu. Müellif mezmum kelimesini özellikle kullanmış. <gülüyor> özellikle. Bakın özellikle. Tevilden sakındırması değil. Tevilden kaçınması değil. Yani ne? Mezmun tevilden. Kınanmış tevilden. Bakın buna dikkat edin. Çok çok önemli. Evet oku şimdi devam et. Başla mı başla? Yok yok yok. İşte selefin zemmettiği ve sakındırdığı tevil tevili bu çeşidedir. Hangi çeşidi? Kınanmış çeşidi. Mezun olan çeşidi. Evet. Bu sebeple Eylül sünnet Tehlikesini bildikleri ve zararını idrak ettikleri için bu tevili reddederler ve kabul etmezler. Tevili değil, bu tevili. Dikkat edin. O Risaletin düşmanıdır. Osman radıyallahu Anh onun sebebiyle öldürülmüştür. Mütezil ile onun sebebiyle itizal etmiş, Rafiziler Rafiz olmuş ve Hariciler baş kaldırmıştır. Yani tevil işte illet, hastalık, musibet, bela. Allah'ın arşi istivasını inkar edenler bunu neyle yapmışlardır? Allah'ı layık olmadığı bir sıfattan tenzih etmek kastıyla yapmışlardır. Duyum onlara göre arşi istiva Allah'ın layık olduğu bir ne değildir? Sıfat değildir değil mi? Yani ne var? Bir önce ne yapmışlar? Kendileri bizzat teşbih etmişler, benzetmişler mahluka. Sonra da ne yapmışlar? Reddetmişler. Aynı şey müşebbihede de var. Yani Allah'ın eli bizim elimiz gibidir diyen de de var. Çünkü niye? Onlar da önce benzetmişler, peşinden de ne yapmışlar sıfatı? İptal etmişler. Aynı hastalık. Yani arada hastalık farkı yok. İkisinin de illeti bir. Bazen önce teşbih, sonra tenzil bazen önce tenzil sonra ne? Teşbih. Bir illeti. Arada bir fark yok. İşte bu kötü tevil. Kötü tevil bu. Yoksa Allah Azze ve Celle'nin arşe istivası hakkında, bak Allah Azze ve Celle arşe istiva etmiştir ama Allah Azze ve Celle'nin arşe istivası, he, arş mahluktur biliyorsunuz Allah'ın yarattığı ne? En büyük mahluk değil mi? Allah Azze ve Celle'nin arşe istivası, aynen bir mahluk bir mahlukun üzerinde olduğunda ona ihtiyaç duyması, o mahlukun alttaki mahlukun ortadan kalktığında ya da alttan çekildiğinde üsttekinin düşmesi anlamına gelmez. Ya da Allah'ın arşı istivası neyi? Mülasakayı yani birbirine ne yapmayı? Değmeyi. Birbirine bitişik olmayı ne yapmaz? Doğurmaz. Bak bunlar kötü tevil değil. Bunlar tefsir manasında teyvil. Anladık değil mi? Karıştırmayalım birbirini. Birbirine karıştırdık mı problem olur. Evet. Bir sonraki bak. 64 Hiç kimsenin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatından çıkma hakkı Olmadığına kesin olarak inanmak. Yani bu vidayeten de böyle, nihayeten de böyle. Yani Muhammed gönderildikten sonra bütün dinler ilga olmuştur. Hristiyanlık diye bir mefhum sadece tarihsel olarak kalmıştır. ismen. Yahudilik diye mefhum sadece tarihsel olarak kalmıştır. ismen. Herkes Muhammed'e tabi olmak zorundadır. Eğer kardeşim Musa bile hay olsaydı, diri olsaydı ...bana getirilene iman etmek zorundaydı. Başka rivayetlerde... ...bana getirilene ve bana... ...iman etmek zorundaydı. Öyle yok. Yani Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın... birsetinden sonra... ...ümmeti Muhammed'den başka... ...cennete girecek bir nesil, bir kavim yok. İlâyevmil kıyâme. Bu böyle. Bidayeten böyle. Nihayeten de öyle... Bir insan Müslüman olduktan sonra Müslümanlıktan çıkma hakkı yoktur. Kim ki Müslüman olduktan sonra Müslümanlıktan çıkarsa boynu vurulur. Mürtet. Ya ben eskiden Hristiyandım, Hristiyanlık güzelmiş deme hakkı yok. Eskiden Yahudiydim, Yahudilik güzelmiş deme hakkı yok. Eskiden Hinduydum, he, Hinduluk güzelmiş deme hakkı yok. Ya da ana babadan Müslümanım ama beğenmedim, ne yaptım? Döndüm irsidad edettim deme hakkı yok. Böyle bir hak yok. Demek ki ne bir idayeten var, başlangıç olarak ne de nihayeten. Kesinlikle yok. Ehlis-i Sünnet'in itikadı bu. Ya hocam Süleyman Ateş diyor ki Hristiyanlar da cennete girer, Yahudiler de cennete girer. E Süleyman Ateş Ehli Sünnet'i temsil etmiyor. Süleyman Ateş ki kendini temsil ediyor. O söylesin. O bizi bağlamaz. Ehlis-i Sünnet'in itikadı bu. Hanefisinde de böyle, Şafisinde de böyle, Malikisinde de böyle, Hanbelisinde de böyle. Bu böyle. Eş'arisinde de böyle, maturidesinde de böyle, evvelinde, selefinde de böyle. Bu üzerinde ittifak edilen bir mesele. İhtilaf edilmemiş. Hatta şihasında bile böyle. Hatta haricisinde bile böyle. Hatta mutezilesinde bile böyle. Şimdi bugün birileri eskinin mutezilesini örnek alıyor. Eskinin mutezilesini örnek alıyor. Bas bas bağırıyorlar televizyonlarda konuşuyorlar ama bu meseleye gelince mutezile örnek almıyor. Yani mutezile günah işleyeni bile cehenneme atarken bu adamlar Yahudileri cennete atıyor. Bakın mutezile günah işleyeni bile cehenneme atarken bu adamlar Yahudileri ve Hristiyanları nereye atıyor? Cennete. Mutezile ile alakası yok. Yani bunlar nevine münhasır. Birilerine yaranmak için. işte ne? Diyalog. Ne diyalog? Biz İsa'yı kabul ettik mi? Ettik. Musa'yı kabul ettik mi? Ettik. E peki Papa Muhammed'i peygamber olarak kabul ediyor mu? Yok. Hahambaşı Muhammed'i peygamber olarak kabul ediyor mu? Yok. Ya diyalog iki eşit fert arasında olur yani. Sen önce benim peygamberimi kabul et. Benim dinimi kabul et. E ben senin peygamberini zaten kabul ediyorum. E sen benim dinimi kabul etmiyorsun. Peygamberimi kabul etmiyorsun. Hatta diyorsun ki Mesih İsa gelecek, Yahudilerin Mesih İsa'sı Müslümanlarla Hristiyanları kesecek. Hristiyanların Mesih İsa'sı da Müslümanlarla Yahudileri kesecek. E, hal böyleyken ne diyaloğu? Nerede anlaşacağım? Böyle bir şey yok. Bu Ehl-i Sünnet yolu değil. Bunu Ehl-i Sünnet'e mal edenler Ehl-i Sünnet'in 500 küsur cihat ayetini alıp sepete atıyorlar. Ya bu yani boşuna cihat etmiş. Yani ne zoru vardı Aleyhisselatü Vesselam'ın madem Yahudilerle biz birdik eşittik. Hayber, Tebu, Beni Kureyza, Beni Nadir, Beni Kaynuka. Ne işi vardı Rum devletiyle? Ne işi vardı Furs devletiyle? Osmanlı'nın ne işi vardı Viyana'da? Boşuna gitmiş. Turistik seyahat. Boş iş. Fuzuli. E madem birlik eşitlik niye kavga ediyoruz? Niye harp ediyoruz? Niye Allah Azze ve Celle diyor ki ya size boyun eğecekler? Nefisleriyle size kendi gönül rızalarıyla cizyelerini verecekler? Ya da Neden? Bu ayetler ne? Bunları ne yapacağız? Nereye atacağız bu ayetleri? Ne mü var bu ayetlerin? Hiçbir hükmü yok o zaman. Ha, bu demek değil ama devamlı savaş olacak. O ayrı bir olay. Ondan bahsetmiyoruz. O İslam devleti olur, başta halife olur, o emreder. Yoksa bugün yapılan bu ferdi mücadeleler cihat değildir, vatan savunmasıdır. Yani Filistin'deki vatan savunmasıdır, Çeçenistan'daki vatan savunmasıdır, Afganistan'daki vatan savunmasıdır. O farklı bir olay. Karıştırmamak lazım. Ama yani halifenin emriyle Haçlılara karşı yola çıkan o ordular niye çıkmış? Yani Hazreti Ömer'in hiç işi yok muydu Mescid-i Aksa'yı alırken? Ya bıraksaydı işte Hristiyanların elindeydi zaten. Ne işi var ya? Koskoca Ömer kalkmış. Bunlar Ömer'den iyi biliyorlar ama dini. Koskoca Ömer Sariye'yi nereye yollamış? İran'ı. E boşuna yani ne işin var senin elin mecus devletinde? Hasenül Basri 40 küsur sahabeyle efendin Azerbaycan boylarında, Horasan boylarında cihatlar yapmış. Fatih Sultan Mehmet'in ne işi vardı İstanbul'da gelmeseydi? Ne gerek var? Yani o Emeviler, aptal Emeviler Endülüs'lere kadar gitmişler. Hiç işiniz yok, bir de Cebeli Tarık'ı geçmişler. görüyor musunuz? Yani çıkarım neye varıyor? Allah muhafaza. Böyle bir şey yok. Kıyamete kadar hak din İslam'dır. Herkes Müslüman olmakla mükelleftir. Sadece boyun eğip cizye vermek bundan insanı kurtarır. O da ehli kitap için. Ehli kitap dışındaki için bu hak bile yok. E yani bunlar... yani Hiç uzağa gitmeyin. Açın işte Hanefi fıkhını. Hidayeyi mi açarsınız? İhtiyarı mı açarsınız? Lübabı mı açarsınız? Fetur Kadir mi açarsınız? Mevsutu mu açarsınız? Hindiye fetvalarını mı açarsınız? i̇bn Adbin'i ne? İstediğinizi aç. Mevcut. Yani bunlar ne Şevlis'e müteymiye has sözler, ne İbn-i ya da elinizdeki müellife has sözler, ne de Necmi Hoca'nın sözleri. Bunlar mevcut ya. Yani. Fıkıh kitaplarında derci edilmiş. Dolu. Megazi kitabı var. Bilmem ne kitabı var. O var, bu var. Hudut kitabı var. Bir sürü. Eyman var. Keffaret var. O var, bu var. Orada yazıyor bunlar. Ha bunlar klasik ya bunlar bu zamana uymaz o zamanda kaldı diyorsan zaten sen yani İslam'ı zaman ve mekan mefhumuyla sınırladın demek ki İslam Ömer'in İslamıydı o dönemde uygulanırdı bugün yok İslam Fatih Sultan Mehmet'in İslamıydı o dönem uygulanır bugün yok dersin zaten senle konuşacak bir şeyimiz yok ama sen Kur'an sünnete dönüyorsan Hanefi mezhebinin o ahkamını alıyorsan bakın Ümmeti Muhammed'e bakın 1431 olduk değil mi? 32 oldu. 1432 olduk. 1432 yıl oldu. 1432 yıl. O 1432 yılın 700 yılında senin dedelerim var. Sadece Osmanlı olarak. Selçuklara da hesaba kattığınız zaman arkadaşlar bin yıl. Bin yıl, bin yıl. Sen bin yılını yok sayıyorsun, fuzuli sayıyorsun. Mübalağa etmiyorum. Hiçbir millet şu İslam ümmetine mensup olduğunda bin yıl zımamı tutmamıştır. Araplarda dahil. İşte 1432 yıl bak sayıyorum ben size. Bin yılında var. Tam bin yıl. E demek ki yani bunlar bu bin yıl boyunca heva ve hevesleriyle hani birileri benzetiyor ya o işte cihat ruhunu, fetih ruhu, işgal. İslam'ın işgal orduları. Bunu kim der ya? Bunu dese dese Viyana'daki gavur der, Almanya'daki gavur der, İtalya'daki gavur der. Fetih ordusu o. Fetih. Karıştırmamak lazım. He. O bakımdan ya hiç uzağa gitme. ebn niye gidiyorsun? işte? Sultan Fatih'e git. Çok uzağa gitmene gerek yok. Letuftuhannel Konstantiniye, Değil mi? He, o lafzı sahih. İstanbul Fethi dolanacak. Bak gelmiş etmiş Fethi. Neden? Bak fetih, fetih. ...işgal olacak demiyor aleyhissalatü vesselam. Fetih. Evet. Onlar... ...kulun aleminin Rabbine... ...kulluktan ayrılmasının... ...onun hiçbir halde... ...İslam'dan başka bir din edinmesinin... ...ya da Peygamber aleyhissalatü vesselamın... ...şeriatından başka bir şer şeriata... ...uymasının... ...caiz olmadığına inanırlar. Bilakis kulun üzerine... ...gerekli olanın kendisine ölüm gelinceye kadar... Rabbine ibadet etmesi gerektiği görüşü nedir? Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Sana yakin yani ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet ediyor. Bunu vahdeti vücutçulara sorsan fena fillah oldu mu bitti ibadet değil mi? Allah'la karışırsın aynen <gülüyor> suyun sütle karışması gibi ya da suyun tuzla karışması gibi. Bu ayeti öyle alıyor. Ama bunlar çok sapkınlar tabii. Çok çok uç noktalar. Türkiye'de bunun örneği herhalde yoktur şu anda. Evet. ayette geçen yakın kelimesi ölüm anlamındadır niye özellikle yakın kelimesinin ölüm anlamında olduğunu söylemiş birilerinin zillerini çalıyor da ondan işittiriyor birilerini hani ölüm gelinceye kadar sana ibadet et adam diyor ki yani buradaki ölümden kasıt ne fenafillah hani dört mertebe var ya en son Allah'la karışma Allah'la hem bir olma ben Allah'ım Allah ben bir olma. Ben namaz kılıyorsam namazı kılan Allah. Ben yalan konuşuyorsam yalanı konuşan da Allah. E, öyle diyorlar. Açıkça öyle diyorlar. Hı. Bu mertebeye geldim mi ibadeti kes diyor. Ama bunlar çok sapkın. Çok çok sapkın. Yani yani İslam ümmetinde çok fazla yok bunu söyleyen adam. Elhamdülillah. Çünkü insanın fıtratı bunu Ne yapmaz. Kabul etmez. Şimdi şurada 10 yaşındaki çocuğa buluğa ermiş ya da 15 yaşındaki çocuğa şunu sorun. Haşa der. Böyle bir şey olur mu ya? Fıtratı kabul etmez çünkü. Bu. Allah yaratıcıysa kimse Allah gibi ne yapamaz? Olamaz. Mümkün değil. Çünkü o muharrik. Vacibül vücut. Evet. İslam şeriatından başka bir hakemmeye başvuranlar Babiye Bahaiye, Kadiyaniye'nin iddia ettiği gibi İslam şeriatının başka biri şeriat tarafından nesedirli görüşünde olanlar ve kulun kevni hakikatlere ait şuhut makamında yükselip hicabın kaldırılıp kendisine yakinin gelmesiyle kendisinden şer'i sorumlulukların kaldırıldığı dolayısıyla namaza ya da oruca ya da başka bir ibadete ihtiyacı olmadığı görüşünde olan sofiler de İslam şeriatına muhalefet etmişler. Babiye, Bahaie, Kadivaniyi biliyorsunuz. Bunlar kendi dinleriyle Kur'an'ın ve peygamberin reslatiyle şeriatının ortadan kalktığını iddia edenlerdir. Yani ama maalesef tabii bunları birileri İslam'a nispet ediyor. Halbuki bunlar gulat. Nedir gulat? Yani aşırı küfürde olanlar. Ortası bile değil. Ha. O tür insanlardır. E Vahdeti Vücudcularında durumu belli. Yani onlar da işte dediğimiz gibi işte o makamla birlikte ne yapmışlardır? Artık uruç etmişlerdir. Şimdi geçen bir yerde konuşuyorum. Adam miracı inkar etti. Sünnet inkarcısı dedi. Miraç diye bir şey yok dedi. Ben inanmam dedi. Kur'an'da sadece İsra'dan bahsediliyor. Ben de dedim ki sen dedim yanlış muntalaktan yola çıkmışsın. Yani neden? Yani hani şöyle düşün aklen. Eğer miraç aklen vuku olsa bu işe en layık olan kimdir gene? Peygamber aleyhissalatü vesselam'dır. Sen dedim yani yani layık olana biraz diyorsun. Sen geriden başla. Niye? Git İmam Rabbani'nin mektubatına bütün meşayifin her gün 10 kere Allah'ın katına çıktığını, arşına ne yaptığını, oturduğunu ve oradan kendinden geçip hemhal arştan emri tedbir ettiğini göreceksin zaten. İnanmıyorsan dedim Gazali'nin Mişkatil Envar adlı risalesine bak. Dur dedi ki ya doğru söylüyorsun dedi. Aslında işi onlardan başlamak lazım. Yani adam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam miracını inkar ediyor ama bilmiyor ki Sofiyun'un kimi? meşayih her Allah'ın günü uruşta. Her Allah'ın günü uruşta. Sen bundan başla. Oraya gelme. Önce sen şunları bir temizle. Hayatını ona vakfet. Ondan sonra zamanın gelirse ona da başlarsın. E, bilmiyor işte. Yani cahil adam. Cahil adam. Maalesef. Evet. Hatta diyor ki İmam Gazali... Öyle olur ki çıkar ya Allah'ın tahtını oturur. He. Ondan sonra şu hadisi kutsileri söylemeye başlar. Ey kulum diyen şeyh, şeyh. Ey kulum susadın bana su vermedin. Ey kulum hasta oldun beni ziyaret etmedin. Biliyorsun bunlar rivayetler. Bunlar oradan söylemeye başlar der. Kendinden geçtiği zaman sekir hali zaten. Sekre girdi mi söyleyeceğini söyler salı vereceğini salı verir. Anlatıyor anlatıyor İmam Gazali bir noktaya geliyor ki burada kestik diyor artık. Niye? Zira bundan sonrasını senin anlayacağını zannetmiyorum. Orada kesiyor. Senin anlayacağını zannetmiyorum diyor orada kesiyor. Heh. Yani düşünebiliyor musunuz? Hal böyle olunca elhamdülillah ehli sünnette problemlemiş biri yok. Laşik bunlar küfür. İnsanı yoldan çıkaran, insanı tamamen heh mahlukun halikına bağlayan değil ya ne? Mahlukun mahlukuna bağlayan ibadetler bunlar. Allah muhafaza. Evet. 65. Haberlerde tesebbüt etmek ve hüküm vermekte aceleci davranmamak. E yani bunun örneklerini biz hep görmüyor muyuz sünnette? Görmüyor muyuz sünnette? Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın ne kadar tesebbüt ettiğini hatta haberleri getirenlerin yanlış haberlerinden dolayı onları ne yaptığını kınadığını cezalandırdığını görüyoruz. Yani eceh tadil ilminde de böyle yani işte bak o rical ilmi hadislerle alakalı işte o raviler yani kolay kolay ne yapmıyoruz asıl diyoruz Müslümanın adaletidir. Asıl Müslümanın adaletidir. Ta ki kat'i bir delil gelecek carih o da ne olacak açık olacak değil mi? O adamın adil olmadığını gösterecek. Yoksa kimse kimseyi durup dururken ne atmıyor? Kötülemiyor. Ha, bizde tesebbüt var. Ya falan bir şey demiş. Falan dedi de o diyen adam nasıl bir adam? O çok önemli. Sen o adamı git. Mümkünse o adamı ne yap? Gör. Naklettiği adamı. Ha, o olmadı onu göremeyeceksin. Amerika'da. O adamı tanıyan başkalarını gör. Halillere bunu ne yapmışlar? Yapmışlar. Ne söylüyoruz? İmam Buhari aynı çağda yaşamayı bile ne görmemiş? Yeterli görmemiş. Hep söylüyoruz. Muhasaratı yeterli görmemiş. Ne demek muhasarat? İki raminin aynı çağda yaşamasını ne görmemiş yeterli görmemiş. Lukye olacak. Lukye. Yani birbirlerine ne yapacaklar? Karşılaşacaklar, oturacaklar, sohbet edecekler. Yoksa almıyor rivayetini. E şimdi adam ne yapıyor? Bütün rivayetleri bir kenara atıyor. Bir hadis. Tak karşısına çıkmış. Yani diyor bir ne yapayım istihare yapayım Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la bir halvet yapayım bu gece ona ben bir sorayım diyor ya madem öyle sen niye hadisleri soruyorsun ki hadisler ne ki hadislerin içinde menkıbeler var haberler var hutut kuşu var o var bu var helali haramı sor fıkıh bile okuma helali haramı sor bu olsa helal mi haram mı ya Resulallah versin sana cevabını ne hadislere bakıyorsun da sor <gülüyor> Yani hadisi sahih olup olmadığını niye soruyorsun? Yani Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ravileri bilmez ki cahil. Yani Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne Vasıl bin Ata'yı bilir, ne Bakî İbn Velîd'i bilir, bilmez. Nereden bilirsin? Helal ile haramı direkt sor Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Hiç uğrak mı ravilerle. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem cerh ve ta'dil ilminin alimi değil. Rivatın da alimi değil. Tam ne ondan sonra korkmuş çünkü. O kendi dönemine kadar olan insanları bilir. Ondan sonrakileri bilmez ki. Helal haramı sor açıkça al. He. Demek ki bizde tesebbüt var arkadaşlar. Bu çok önemli. Yani hadisçiler bunu uygulamış. Alimlerimiz bunu uygulamış. Hep örneklerini evvel. Evet oku. Ey iman edenler! Eğer fasık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa sataşırsınız da Sonra yaptığınıza pişman olursun. Şimdi bu bu bu ayetten biz Hucura suresi evet. iki şey anlıyoruz. Bir, Adil'in haberi araştırılmaz. İki, Fasının haberi araştırılır. Bak size biri bir haber. Şimdi bunu birileri tercüme ederken yanlış tercüme ediyorlar. Size biri bir haber getirdiği zamanlar. Hayır, Fasık bir haber getirdiği zaman. Yani fasık olduğu bilinen bir adam. E hocam, ya bu asırda ne? E bu asırda herkes fasıktır maalesef. İşte bu asra göre verilmiş tercümedir o. Çünkü bu asırda adil olma vasfı çok zor. Çünkü bilmek zor. Bilmek zor. Heh. Ama eskiden öyle değil. İmam Buhari bir haber getirdiğinde herkes almış. Mesela örnek verelim. Kıble değişti değil mi? Ki kıbleteğin cami olarak bildin. Halbuki olay nerede ceryan etmiştir? Kuba caminde ceryan etmiştir. Önemli değil kıbleteğin de ceryan etsin. Kıble değişti. Ey Muhammed yüzünü nereye çevir? mescid Aram'a çevir. Ey müminler siz de nereye çeviriniz? Mescid-i Aram'a. Bu ayet nerede indi? Mescid-i indi. Peygamber Efendimiz hemen yolla değil mi birini aleyhissalatü vesselam? Gitti. Millet namazda. Ey ümmet! Mescid değişti dedi. Kıble değişti. Hemen ne yaptılar? Kıbleyi değiştirdiler namaz sırasında. Dedi mi onlardan bir tanesi? Ya bu adam fasıktır. Ben bunun neyini almam? Haberini almam. Gideyim Resulullah aleyhissalatü vesselama sorayım. Demedi değil mi? Neden? Sahabenin hepsi nedir? Adildir. Ama bugün öyle bir gelse işte orada bir dur bakalım. Dur. Bir dur. He. Yani o bakımdan böyle tercüme edilirse belki doğru olur. Araştırmak lazım. Dinle alakalı meseleler çok önemli. Hele bu bir de cehvet adilse yani ne demek? Birinin kötülüğüyle ya da iyiliğiyle alakalıysa. Çok önemli. Dini meseleler daha ehvent. Çünkü en azından senin bir bilgin vardır o konuda. Altyapın vardır. Az çok raihasından tatmışındır. Bir şeyler vardır. Ama ya işte falan şöyle yaptı. E çok iyi güvendiğin, çok iyi bildiğin bir adam mı? Bunu nakleden bu çok önemli. ehl Sünnet böyle fuzul kelamla ne yapmamıştır? Uğraşmamıştır. Çok önemli. Evet. Bu Hucurat 6. E, buyurun hareketle Haberlerde tesebbüt eder ve hüküm vermede aceleci davranmaz. En üstünde dışındakiler ise hüküm vermekte aceleci davranırlar. Temiz ve iyilere ithamda bulunmaya atılırlar. Burhan ve delil olmaksızın sadece töhmet ve zan ile insanların fasık, bidatçı ve kafir oldukları hükmederler. Ya, tekfir makinesi adam, tekfir makinesi maşallah bir başlıyor... O kafir, bu kafir hiç kimse kalmıyor. Yani şu ümmeti Muhammed'i neredeyse bir buçuk milyarın yani işte bir milyar dört yüz elli milyonunu ne yapıyor? Bir çırpıda kafir ilan ediyor. Maşallahları var. Ya da hepsini bidatçı ilan ediyor. Ya da hepsini fazlaki ilan ediyor. Hayır öyle bir şey yok. Bu zaten bizim işimiz değil. Bu benim de işim değil. Ben ilim talebesiyim. O halimlerin işini. Sen kimsin? Otur oturduğun yerde. Ben yani daha Kur'an-ı Kerim'den he, 10 tane sureyi mahreciyle okuyamıyorsun. Bir tane ravinin tam ismini bilmiyorsun. 40 hadisi ezberlemeye kalksan bir senede ezberlersin, iki senede ezberlersin. Allah'u Alem. O da 10 gün tekrar etmesen unutursun. Büyük işlerle uğraşma. O alimlerin işi. O bakımdan. Yani bu tesebbüt çok önemli arkadaşlar. Her duyduğunuzu almayın. Her duyduğunuzu almayın. Evet. Bir şık, sonra şık. 66. Fetva verme hususunda ihtiyatlı davranıyor. Ki bununla alakalı biz burada ne yaptık? Dersler yaptık. Hatırlıyor musunuz? Fetva vermeden nasıl kaşındıkları, ne kadar korktukları. Maşallah Bugün herkes her şeyi ne yapıyor? Fetva veriyor. Yani İmam Mali'nin fetva isteyen adamı yanından kolduğuna dair rivayetler. Süfyan Sevrini keza. Yani fetva vermek bir nevi hocanın cehennemle arasında köprü kurmaktır. Bunu bilmesi lazım. Yani fetva vermek kolay iş değil. Fetvayı ulema vermiştir. Fetvayı kendisine izin verilen kadılar vermiştir. Ama bugün herkes her şekilde fetva veriyor. Maşallahları var. Fetva vermek çok kolay. Bugün en kolay iş fetva vermek din adını. Bakıyorsun tıp doktoru fetva veriyor. Sosyolog, psikolog, işte ne bileyim e, balıkçı, işte ne bileyim zerzavatçı. Herkes fetva veriyor. Yani fetva vermek çok kolay. Şu memlekette ya da işte İslam aleminde en kolay iş fetva vermek. E, devlet de sormuyor zaten. Demiyor ki yani e, fetva veren. Şimdi devlet adam doktor olmasa ne yapsa? Doktorluk yapsa cezası var değil mi? Heh. Psikolog olmasa, psikologluk yapsa cezası var ama yani ya halbuki hep söylüyor müehhel olacak. Yani müehhel, müehhel. Ehil adam olacak. Ehil olmanda da iki şekli vardır İslam tarifinde. Bir icazet. Nedir icazet? Yani vesikası olacak. İki diploma. E bu yoksa fetva vermeyecek adam. Ama maşallah herkes fetva veriyor. Bu konuda sahabe radıyallahu anhum'a uyarlar. Onlar Allah'a ilimsiz olarak bir şey istat, isnat etmenin ne kadar tehlikeli bir şey olduklarını bildikleri için fetva verme hususunda ihtiyatlı davranırlar. Onlar esenliği yeğledikleri için ve ilimsiz olarak Allah'a bir şey isnat etmekten korktukları için fetva vermekten çekinirler. 67 Nefisleri arıtmadaki hırs bağlı. Yani bir kere nefsini önce tezki etmez. ehl ve sünnet vel cemaate mensup bir insanın nefsini tezki ettiğini görürseniz bilin ki o adam kötü bir adamdır. Ben müminim diyen adam kafirdir. Ben alimim diyen adam da cahildir. Ben inşallah müminim demesi lazım. İnşallah alimlik yolundayım, alim olmak istiyorum demesi lazım. Kendi nefsini tezkeyen adamdan korkacaksın. Ben çok mutlak iyiyim dedi. Kork. Ben çok namaz kılarım ha? Kork. Ben çok oruç tutarım. Kork. Bu yok. Bu yok. Tevazu. Tevazu çok önemli. Çok çok önemli. Yunus Aleyhisselam'ı biliyorsunuz değil mi? Babasının ismi Matta. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam açıkça diyor ki hiç kimsenin diyor ben Yunus'tan hayırlı demesi caiz değildir. Kendin de işin içine sokuyor. E, biz bilmiyor muyuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam beşerin hayırlısı, efendisi? Neden? Tevazuya bakın. Ben de dahil diyor, hiç kimsenin ben Yunus'tan daha hayırlıyım demesini caiz görmüyorum. Niçin? Neden? Çünkü Yunus Aleyhisselam bir hata yapmıştı. Ama bir peygamberdi. Allah hatasını düzeltmişti, onu affetmişti daha sonra da. İnsanlar Yunus Aleyhisselam'a kötü bakmasınlar diye kendini öne vererek ben de dahil demek istiyor. Halbuki biz biliyoruz ki Adem'den kıyamete kadar bütün insanları toplasanız bir Muhammed yapmaz. Ama işte tevazu. He, sizden hiçbirinizi yaptığı ameli kurtaramaz. Orucu, namazı, zekatı, cihadı. Eyvah yandık. Ama tesellimiz olması lazım. Ne? Seni Allah Resulü, vallahi beni de. Ancak Allah'ın rahmetinin beni kuşatması müstesna. Tevazuya bak. Günde en az yüz kere ne yapan? Tevbe eden bir peygamber. Ayşe anamızın bile garibine gidiyor bu eylemi. Diyor ki ya diyor evvel diyor geçmiş gelecek bütün günahların affolduğu halde. Nedir senin bu halin? Namaz kılarsın, tevbe edersin. Nedir bu cüht? Nedir bu gayret? Cevabı ne aleyhissalatü Yani şükretmenin tevazu olarak haddine bakın. Ey diyor beni Abdülmuttalip gelin ne var ne yok alın. Ey beni aşım gelin ne var ne yok. Ey Kureyş gelin ne var ne yok. Ey kızım Fatıma sen de gel ne var ne yok al. Şu babanın bile kıyamette sana neyi yok? Aynen. Faydası yok. Tevazuya bak. Fatıma'dan başka neyi var? İşte tevazu. Peygamberler miras bırakmazlar. Miras bile bırakmamıştır. E, hal böyle olunca adam şimdi kendini teski yapıyor. Burak, benim şeyhim yüzde yüz cennete gitmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Aynen ismi verilenler dışında hiç kimsenin cennete gittiğini garanti edemeyiz. Aynen ismi verilenler dışında hiç kimsenin cehenneme gittiğini de garanti edemeyiz. Ebu Bekir cennette midir? Evet. Ömer cennette midir? Evet. Osman cennette midir? Evet. İmam Ebu Hanife inşallah. İmam Şafi inşallah. İmam Malik inşallah. İmam Ahmet inşallah. Adam şeyi cennette. o Şimdiden belli. Bileti kesmiş. Eskiden papalık endülyans dağıtırdı. Bunu da herkese vermezdi yani. Belli insanlara verirdi. Ondan sonra bu harçlar yenilince iktisadi krizler falan çıkınca Roma'da, Vatikan'da falan Başladılar şimdinin hisse senetleri gibi Vatikan hisse senedi çıkarma. Yani o hisse senedin alını cennetten arazi verdi. Eskiden herkese vermezdi. Herkese vermeye başladı maşallah. E şimdi öyle adam diyor ki benim şehimin eteğine yapışan cennete gider. Bismillah. Yani yok işte bu yok. Bizde bu yok. Bu nefis teskisi yok. Bunu bir kenara atacağız. Bu bizde yok. Eylü sünnette bu asla olmamış. Evet. Hep ihtiyat. Beymel haf verreca. Korkuyla ümit arası. Ne yüzde yüz cennetliyim de, ne yüzde yüz cehennemliyim de, ne Allah'ın rahmetinden yüzde yüz emin ol, ne de Allah'ın azabı sana yüzde yüz gelecektir de. Arası. Böyle bir şey yok. Evet. Hızlı oku. Eylü sünnet bel cemaat, ifrat ve tevhide kaçmadan Allah Azze ve Celle'ye tatile Nefislerini arındırmada ve ıslah etmede insanların en hırslılarıdır. Onlar hem zahirlerinin hem de batınlarının ıslahına ihtimam gösterirler. Farzları eda ettikten sonra Allah Azze ve Celle'ye nafilelerle yaklaşırlar. Yani mesela şimdi nafile de işte abittir değil mi? AB falan filan işte. Yok İbni Arabi, yok Allah. Şimdi ne gidiyorsunuz arkadaşlar? İmam Ahmet'e gidin. Veki Cerrah'a gidin, Haser-ül gidin, ilk züht kitaplarını yazanlar onlar. Onlardır zühtü bu ümmete öğreten. Bunlar kim? Bunlar sonradan çıkma. Zühtü bu insanlara öğreten onlar. İmam Ahmet'ten daha büyük keramet ehli tanıyor musunuz? Tanıyorsanız yalan. Yok. Bunu İmam Şafii de itiraf etmiş, İmam Malik de itiraf etmiş. Yani keramet ehli olmak için tarikat sessizlerisine mensup olmak gerekmiyor. Ya İmam Ahmed hiç kimsenin tarikatine mensup değildi. Resulullah'ın tarikatine mensuptu. Senetle alırdı işi. Rüya ile ilhamla. Onunla bunu almazdı. He. Yani zühd. Nafile namaz. Maşallahı vardı. Örnek mi? Bak işte. Maşallahı vardı. Hani hep anlatıyoruz ya İmam Ebu Hanife 40 yıl yas namazın abdesiyle ne yıkıldı? E ona örnek al. Niye kalkıp da İbn Arabi örnek alıyorsun? İmam Ebu Hanife örnek al işte bak. 40 yıldan böyle yapmış, 150 i yılında ölmüş. Niye 500 lere, 600 lere, 700 lere, 800 lere ya da şimdinin nin 1400 lere gidiyorsun gitme. Onu al örnek. Ha, rivayet doğrudur ya da yanlışdır. Menapu kitaplarında geçiyor. Onu al. Ama yok. Niye? Çünkü ya hadisiler ne anlar züften? Fıkıhçılar ne anlar züften? Siz bu alim dediklerinizde züf yok. Züf kimde? Kur'an-ı okumayı bilmeyen tarikat şehirlerinde. Helal haram nedir bilmeyen tarikat şehirlerinde. ileri de var mı? Var. Bilenleri de var ama genel itibariyle cahil insanlar. Arapçaları bile yok. Adam Arapçası yok Kur'an'ı anlıyor. Nasıl oluyorsa bilen yok yani. Arapçası yok Kur'an anlıyor. Adam diyor ki şimdi size diyor Arapça olmadığı halde tefsir yazacağım. İlhamla tefsir yazıyor. Arapçası yok ha. Tefsir yazıyor. On cilt. Nasıl oluyor bu? İşte yazıyor. Geliyor cinniler başına. He, yazdırıyorlar, o da yazıyor. Evet. Farz namazları eda etmeye, Ramazan orucunu tutmaya, Kabe'yi hac etme yoluna, Kabe'yi hac etmeye, yoluna gücü yeten için karşı hırsı davranırlar. Aynı şekilde zikir, nafile namazlar, sadaka ve daha başka ibadetleri artırmak suretiyle ...salih amellerde bulunmak hususunda... ...acele ederler... ...ve birbiriyle yarışırlar. 68. Her vakitte... ...o vaktin öngördüğü amelle... ...Allah'ın rızası için... ...amelde bulunmak bağlı. Onların nezdinde en fazileti amel... ...onları zikirlerini... ...ve birçilerini terk etmeye sevk etse de... Cihat vakti cihat... ...iyiliği emredip kötülüğü engellemiyor olan... ...ihtiyacın arttığı zaman... Bu görevini yerine getirmek misafir geldiği zaman ona ikram ve hizmetiyle ilgilenmek ve bu şekilde o vaktin öngördüğü ameldir. Yani amellerin faziletleri neyle alakalıdır? Halle alakalı, durumla alakalıdır. Yani ümmeti Muhammed'in ırzına geçilirken sokakta, ümmeti Muhammed'in toprakları işgal edilirken hadi müritler oturalım, hatmeyi hacıgen yapalım diyen adam sapıktır. Yani ümmeti Muhammed savaşırken farz namazı bile ne yapıyorsun? Niyabeten kılıyorsun. Değil mi? Niyabeten. Korku namazı, savaş namazı neden? Niye böyle? Çünkü o önemli. Çok önemli. Heh. Ya da ümmeti Muhammed'in içinde hiç alim yok, kadı yok, kaza müessesesini işletecek adam yok. Gelin ben size zühd, takva öğreteyim. İşte gelin ben size zikir öğreteyim. Ben size evrat öğreteyim. Matematik öğreteyim, fizik öğreteyim, kimya öğreteyim yok. Her zaman, her durumda, her mekanda el evvel bil evvel öncelikli olan, el ehem bil ehem önemli olan hep söylüyoruz. Şimdi burada da örnek vermiş. Cihaz zamanı, ezikir evrat geç. E başka işte örnek vermiş. Evrimlerle yani muker yapılması zaman. Başka şeylerle iştigal etme. Yani işte maddi bir unsur. E misafir gelmiş, ikram yapılacak. E dur ya ben ne yapayım, şurada iki rekat ne yapayım? Nafile namaz kılayım. Olmaz. Onu söylemek istiyorum. Ehl-i bu prensip önemli. Evet. Devam. Ehl-i Sünnet dışındakilerde ise durum zikredilenin aksinedir. Onlar alışmış oldukları ibadet çeşidinden ayrılmazlar. Ehl-i Sünnet ise kulluğun mertebelerinde, menzilelerinde ve makamlarında intikal ede durmaktadır. 69 Kendi dışındakiler kendi dışındakilerin asırlar ve nesiller boyu elde ettikleri ilim ve amellerin kat ve kat daha fazlasını onlar kısa bir zamanda elde ederler. Bu görülen ve hissedilen bir şeydir. Çünkü sahih, sabit iman idrak, e, iman idrak etmeyi, algılamayı güçlendirir, sezgiyi keskinleştirir, ilmi ve imanı artırır, az da olsa amelleri, kısa da olsa zamanı bereketlendirir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Allah'tan korkun. Allah size gerekli olanı öğretiyor. Bakar 282. Başka bir ayette doğru yolu bulanlara gelince Allah onların hidayetlerini artırır ve sakınmalarını sağlar. Muhammed 17. Yeni son ayet. Eğer kendilerine verilen öğüdü yerine getirselerdi, onlar için hem daha hayırlı, hem de imanlarını daha pekiştirici olurdu. O zaman elbette kendilerine nezdimizden büyük mükafat verdik ve onları dosdoğru bir yola iletirdik. En büyük mükafat neymiş? Dosdoğru yolda olmak değil mi? Sırat-ı Evet. Tamam. 70. Ölüm esnasında müjdenin hasıl olması. Bunun sebebi, Allah'a olan imanları ve onun emri üzere dost doğru olmalarıdır. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dost doğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner onlara korkmayın, üzülmeyin, size vaad olan cennetle sevinin derler. Evet. Kusilet 30. Evet. Evet. Evet. 71. Kalplerin ürpermesi ve gözlerin yaşarması bağlı. Onlar hisseden kalplere, ağlayan gözlere sahiptirler. Kalplerinde bulunan Allah korkusu ve onu yüceltme duygusu sebebiyle Kur'an'dan ve öğütlerinden etkilenenler. Şimdi adam Kur'an okuyor. Ya hocam diyor, sıkıldım diyor. Yok mu diyor? Eşref Ziya Ziya tarzının işte bir ilahisi onu dinleyelim. İmanı artsın. Böyle insanlar var. Adam 20 saat araba yolculuğu yapıyor. 20 saat araba yolculuğu. 1 saat Kur'an dinlemeye tahammül edemiyor. 1 saat ama bir başlıyorsun eşlev ziya kalmıyor bilmem Mustafa Demirci kalmıyor. Oo, maşallahı var. Neden? Ehl-i Sünnet'in ruhundaki o temel vasıf adamdan gitmiş. Yani Kur'an'la hidayet bulamıyor. Kur'an'la lezzet bulamıyor. Kur'an'la fena olamıyor. Ama Kur'an dışı her şeyle lezzet buluyor, fena oluyor. İsterse bu içinde ork olan... Yeşil müzik adı altında, yeşil pop adı altında ümmete sunulmuş küfür alameti bile olsa. Bu çok önemli. Şimdi burada herkes kendi nefsine soracak. Dışarıyı bırak. Çok önemli bu. Çok çok önemli. Kaç tanemiz Kur'an-ı Kerim okurken kalbimiz kıpır kıpır ve gözümüz yaşlı. çok önemli. Yani ehl sünnet siz bakın bütün o ulemaya bakın ehl sünnetin mümessillerine bakın. Çok önemli. Evet. Çocuklarını matemlerde ağlamaya alıştıran rafiziler gibi yalandan ağlayanların durumu ise bunun hilafınadır. Onlar büyüdüğünde diledikleri zaman ağlama yetenekleriyle bunu adet edinirler. Meslek çünkü bu. Rafizilikte din ağlama. Belli dönemlerde ağlayacaksın. Belli dönemlerde de ifrit gibi olacaksın. Bir vakfusundan melek gibi adam. Aradan mesela Muharrem geçti. Muharremden sonra gelen ayda bir vakfusun iblis olmuş. Aynı adam değil. Çünkü niye? Ağlama meslek. Çünkü ağlamak din. Bizim dinimiz ağlama değil. Ağlama dini değil. Biz yeri geldiğinde ağlar. Yeri geldiğinde güleriz. Ama bizi sadece Allah korkusu ağlatır. Başka bir şey ağlatmaz. Evet. Ağ ağlamaları yapmacık bir şey. Hüzünleri de yalan bir hüzündür Rafizilerin. 72. Dünya ve ahirette yüzlerin beyazlığı ve parlaklığı bağlı. Bakın bu çok önemli. Hani ben size hep söylüyorum ya. Ehli sünnetin yüzü beyazdır, parlaktır ama şu tekfirciler ya da hariciler ehli sünnet dışı olan adamların suratı karadır. Bu temel vasıf. Temel vasıf. Yani ehli sünnet vel cemaatin temel vasfıdır bu. Yüzlerinin parlaklığıyla, beyazlığıyla, nuruyla marufturlar. Ama bakın diğerlerine bir tane bana Rafizi gösterin şöyle nur suratlı. Bir tane Mutezili gösterin. Gösteremezsiniz arkadaşlar. Çünkü ehli sünnet Allah'ın merhamet sıfatını insanlara karşı en fazla taşıyan nedir? Mahluktur diğerleri zalimdir. Ya ümmeti Muhammed'in hepsine kafir diyen, siz Ümmet Muhammed ine, ine, kafir diyen adamın suratında ne parlaklık bulabilirsiniz? Ya da ümmeti Muhammed'in Ebubekir'ine, Ömer'ine, Osman'ına kafir diyen adamın suratında ne parlaklık bulabilirsiniz arkadaşlar? Mümkün mü? Dinini tekfir olarak ilan etmiş, tekfirden payı olmuş ama sahabenin cüllüsünü tekfir eden, ama ümmeti Muhammed'in cüllüsünü tekfir adamın suratında siz merhametten ki biliyorsunuz Parlaklık beyazlık merhametle alakalıdır. Gazap adam. Gazap adam. Yani gazabı çok olan adam suratı şehit olur. Mümkün değil. O ehlis sünnete ait vasıf. Hangi alimine bakarsanız bakın zaten suratına bakamazsınız. Baktığınız an, kafanızı kaldırdığınız an kalbiniz böyle çarpmaya başlar. Çok zor. Çok zor. Bazı talebeleri Şeyhülislam üniteyiminin yüzünün fiziğini tarif edememiştir biliyor musunuz? Adam 15-20 yıl talebelik yapmıştır. Neden biliyor musunuz? Suratına baktıklarında yüzüne baktıklarında kalpleri korkmuştur. Çünkü niye? Allah hatırlatan abideler dolaşıyorlar sokakta. Bunlar şeytanı hatırlatmazlar ki. Elbisünnetin alimleri böyle ama maalesef yani bugün bu vasfı çok da ne yapamıyoruz? Muhafaza edemiyoruz. Bir bakıyorsunuz onlarca yüzlerce insan öyle insanların peşinden gidiyor ki hayret ediyorsunuz. Ya bu adamın peşinden bu millet nasıl gidiyor diye. Gerçi çok uzun sürmüyor. Çok uzun sürmüyor ama gidiyor evet. Yüzlerin beyazlığı ve parlaklığı sünnet ve taat ehlinin ayrılmaz bir özelliğidir. Yüzlerin siyahlığı ve zulmeti de bidat ve masiyet eğilinin ayrılmaz bir özelliğidir. İmam Şafii Rahimullah şu sözüyle ne kadar doğru söylemiştir. Gencin üzerindedir mizacı, alnında parlayan bir alamet. Bu bir beyt. Kim, kim kıtalı? Yüzlerin beyazlığı ve parlaklığı, ehl sünnet için hem dünyada hem de ahirette hasıl olur. Dünyadaki beyazlığa gelince inançlarının güzelliği, kalplerinin temizliği, amellerinin doğruluğu sebebiyle yüzleri nurlanır, ışıldar ve parlaklığı artar. Şimdi İbn-i Teymiye'nin bir sözünü alacak. Çok güzel bir sözdür. İyi dinleyelim. Çünkü bunlar insanda her türlü şekilde tesir eder. Şeyhül İslam İbn-i Teymiye Rahimullah der ki iyilik ve takva çoğaldıkça güzellik ve cemal kuvvetlenir. Günah ve düşmanlık arttıkça da çirkinlik ve ayıp kuvvetlenir. Öyle ki o surette olan güzellik ve çirkinliği siler. Suretleri güzel olmayan niceleri vardır ki salih ameller sebebiyle cemali ve güzelliği artmış hatta o görünüşünde ortaya çıkmıştır. Bu sebeple o ömrünün sonunda çirkin işlere ısrar halini açık bir şekilde ortaya çıkar evri sünnet ve taatin yüzlerinin yaşları ilerledikçe güzelliğini ve parlaklığının arttığını görürüz. Öyle ki onlardan biri yaşlılığında gençliğinden daha güzel ve cemal olur. Bidat ve masiyet ehlinin yüzlerinin de büyüdükçe çirkinliğinin ve ayıbının arttığını görürüz. Hatta güzelliğinden dolayı gençliğinde ona bakarken gözleri kamaşan o çirkin haline bakmaya güç getiremez. Bu sapık fırkalar, zulüm ve fuhuş ve benzerleri bidatini ve günahlarını yücelten herkeste açıkça görülür. Onlardan birinin yaşı ilerledikçe yüzü çirkinleşir. Ayı bu büyür öyle ki insandan çok domuza benzer. Hatta mütevatir rivayetlerde belirtildiği gibi... Belki de onlar domuz ve maymun kılığına sokulurlar. Biliyorsunuz. Konu gradeten hasin diyor ya ayet-i kerimede. Daha önceden biliyorsunuz insanlardan maymunlaştırılanlar var. Evet. Ahirette ise Rablerin uzuna vardıklarında ehl-i sünnetin yüzleri ağrır. Allah azze ve celle buyurdu ki nice yüzlerin ağardığı nice yüzlerin de karardığı, gün, <gülüyor> karardığı günü düşünün. Bakın şimdi bu ayet değil mi? Heh, şimdi bu ayet <gülüyor> bakın İbn Abbas nasıl açıklamış? Evet. İbn Abbas radıyallahu an dedi ki, ehlü Sünnet vel cemaatin yüzleri ağarır, ehlü bidat ve vel fırkanın yüzleri ise kararır. Gördünüz mü? Ehlü Sünnet vel cemaatin yüzleri beyazlanır, ağarır. Evet. Diğerlerini ise ne yapar? Kararır. Tamam. Tamam. Son ben. Son bak. Hasenatın kat kat artırılması ve derecelerin yükseltilmesi var Hasenatın kat kat artmasının ve derecelerin yükselmesinin en büyük sebeplerinden birisi bilakis esaslı ve aslı akidenin sıhhati ve imanın kuvvetidir. Eybüsünnet vel cemaat akide bakımından insanların en doğru akideye iman bakımından en kuvvetli imana sahip olanlarıdır. Bu sebeple Amelleri kat ve kat artar, dereceleri hiç kimsenin elde edemeyeceği kadar yükseldikçe yükselir. Bu konuda onlara, onların üzerinde oldukları akide ve imanı tıpkısı üzere olanlardan başkası ortak olamaz. Bu sebeple Selefler derdi ki, ey sünnet ve cemaat amelleri onları oturtsa da akideleri onları kaldırır bidat ehli ise amelleri çoğalsa da akideleri onları oturtur. Bakın bu cümle çok önemli arkadaşlar. Bir daha oku. Bu sebeple olur. Selef derdi ki ehl-i sünnet vel cemaat amelleri onları oturtsa yani da tembellik yapsalar mesela amellerinde akideleri onları kaldırır. Bidat ehli ise amelleri çoğalsa da akideleri mesela, onları oturtur. Haricileri namaz kılmakta alınlarının nasıl bağladığını biz biliyoruz ama imanları ne? Bozuk. Evet, imanları ne? Bozuk. Hatta Aleyhisselatü Vesselam, at semut kavminden daha beter onları öldürün demiş. At semut kavminden daha beter. Onları öldürün demiş. Neden? E çünkü işte, yani adam işte çok namaz kılıyor, çok namaz ölçü değil, çok oruç tutuyor, ölçü değil. ölçü değil. Ölçü itikat. Ölçü itikat. Yani bir insan. Hayatını zahit geçirse, itikadı bozuk olsa hiçbir anlamı yok. Dikkat edeceğiz. Yani kanmayalım. Evet. İstikamet yönüyle ehli sünnet hidayet üzeredirler. Bidat ehli ise dalalet üzeredirler ve doğru yol üzere yürüyen ile doğru yoldan sapıp cehennem yoluna giren arasındaki fark malumdur. İşte bütün bunlar ehli sünnet ve cemaatin üstün meziyetleridir. Bunlar ehl-i sünnetin diğer fırkalardan temeyyüz ettiği özelliklerdir. Bu özellikler Serefi Salihimizin tatbik ettiği hasretlerdir. Böylelikle onlar hayırlara ulaşmışlar, bereketlere hasıl olmuşlardır. Bunun manası ehl-i sünnet ve cemaati masum olduğu değildir. Bilakis masum olan onların menheci ve cemaatidir. Anladık değil mi? Şahıslar değil. Menheç ve genel anlamda cemaat. Siz ehli sünnetin genel anlamda bir sapık üzerinde hiç icma ettiğini gördünüz mü? Birleştiğini gördünüz mü? Şahıslar ne yapabilir? Tek tek çıkabilir. Ama menheci ve genel olarak ehli sünnet masumdur. Buna dikkat edelim. Evet. Fert ise onlardan zulü, isyan, düşmanlık ve masiyetler vuku bulabilir. Ama bunlar kendi dışındakilere nispeten azdır. azdır. Değil mi? Evet. <gülüyor> Daha önce de geçtiği gibi onlar içinden bunları yapanlara susulmaz. Bu muhalefetlerden herhangi birini yapan muhalefetin büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre ehl-i sünnet vel cemaat yolundan uzaklaşmış olur. Yani biz ne yapıyoruz? Adaletli davranıyoruz. Ehl-i sünnet vel cemaat deyince genel olarak ne yapıyoruz? İşte Selefi Salih'in üzerinde olduğu yol genel olarak. Yine Eşariler, gene Maturidiler ne yapıyor? Bu şemsiyenin altına giriyor. Ama mesela bir isim sıfat tevhidinde Eşariler ve Maturidiler ehl Sünnet'ten ne yapmıyoruz? Saymıyoruz. Değil mi? İmanın müsemması meselesinde saymıyoruz. Ama bu meselelerde yanlış olmalarından dolayı bütün yedonla ehl Sünnet dışına ne yapmıyoruz? Atmıyoruz. Çıkarmıyoruz. Konuştuğumuz zaman ne yapıyoruz? Adil oluyoruz, adil davranıyoruz. Dikkat edeceğiz. Yani şahıslarda belli problemler olabilir ama genel menhece ne değildir bu? Evet. Bağ bağlı değildir, onun alakalı değildir. Evet. Ey Müslümanlar! Bizim için doğru olan ehl-i yöntemini almak, onu nefislerimize yerleştirmektir. Biz ehl-i sünnet için doğru olan sünneti hakkıyla eda etmek, bütün işlerimizde Selefi Salihimize uymaktır. Böylelikle Rabbimiz Azze ve Celle'yi razı etmiş ve insanlar onu kabul etsinler. Ona girmekte hırslı olsunlar diye temiz, sayı İslam'dan parlak bir suret göstermiş olur. Kafirlere ve münafıklara fitne olmayız. Onlar ehli Sünnet'in bir kısmında metottan uzaklaşmayı görünce derler ki müminlerin en özellikleri en özelleri bu halde ise o zaman bizi ayıplamak ve kızmak yoktur. Bu sebeple hakkın alametleri silinir, hidayetin envarı söner. Evet. Böylelikle arkadaşlar kitabımızı bitirmiş olduk. İnşallah önümüzdeki ders sonuç başka bir bahiste. Var mı sonuç bölümü? Var. Oku, oku. Sonuç bölümünde oku. Sonuç, sonuç. Evet, <gülüyor> Nimet ile salihatın tamamladığı Allah'a hamdolsun. Sonuç kısmında kitapta yer alan en önemli noktaları özet olarak vereceğiz. Bir, genel ıstılahi anlamıyla akide insanın iman ettiği, inandığı, hak ya da batıl olsun kalbini bağladığı şeydir. İki, İslam akidesi kesin olarak Allah'a, meleklerine, kitaplarına, Resullerine, ahiret gününe, kadere, hayrına ve şerrine, kitapta ve sünnette gelen dinin asıllarının ve haberlerinin tamamına <gülüyor> ve selefi salihin icma şeylere inanmak, hüküm, emir, şeriat ve kaderde Allah'a ve Resulüne taat ve ittiba ile teslim olmaktır. 3. Akide ilminin ehl sünnet nezdinde değişik isimleri vardır. Bunlardan bazıları şunlardır tevhid, iman, sünnet, şeriat, akide. 4. Akide ilminin Eylül sünnet dışındakilerde birçok ismi vardır. Bazıları şunlardır. Kelam ilmi, felsefe, tasavvuf, ilahiyat ve metafizik. 5. Eylül sünnet ve cemaat tıpkı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabının yolu üzer olanlardır. 6. Eylül sünnet ve cemaat Peygamber Efendimiz Hazreti'nin sünnetine intisap etmeleri, söz, amel ve itikatta zahiren ve batinen onu almada bir araya toplanmaları sebebiyle bu isimle isimlendirilmişlerdir. 7. Evet. Ehli sünnet vel cemaatin daha başka isimleri de vardır. Bunlardan bazıları şunlardır: Ehli sünnet, ehli cemaat, cemaat, selef Salihin, ehli hadis, ehli eser, fırkây-i nâciye, tâifey-i mansura ve ehli ittiba. 8. İslam akidesinin ehli sünnet ve cemaat akidesi birçok özelliği vardır. Bazıları şunlardı: Alınan masların kaynağın selameti, düzgün fıtrata ve selim akla uygun oluşu, kolaylık ve açıklık, eksiklik ve çelişkiden selamette olması, sebat, istikrar, ebedilik, genellik ve kapsamlılık, kapsamlılık, her zaman mekan ve ümmet için uygun olması. Kendisine sarılana nefsi manevi rahatlık vermesi. O galibiyet ve tutunma sebebidir. Ve sahih ilimle çelişmez ruh ve cesetin isteklerini bir araya toplar. Aklı itiraf eder ve kapsamını belirler. Duyguları ve hisleri itiraf eder ve onları doğru tarafa yönlendirir. 9. Ehl-i sünnet ve cemaatin kendileri dışındakilerden ayrıldığı birçok özelliği vardır. Bazıları şunlardır. İttiba edip bidat ihtasını terk etmek. Dinin tamamına girmek, adalet, orta yolda olmak, kitap ve sünneti yüceltmek, selef-i yüceltmek. 10- Nasların arasını cem etmek, müteşabihini muhkemine döndürmek, ilim ile ibadeti, korku, sevgi ve recanın arasını, şiddet ile yumuşaklık, akıl ile hislerin arasını cem etmek. 11- İlmi emanet, dinle husumeti terk etmek. Şura, Allah yolunda infak, cihat ve davet ehli olmaları iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak. 12- Güzel ahlak, Müslümanların işlerine ihtimam göstermek. Allah için, kitabı için, Resulü için ve Müslümanların imamları ve genel için nasihat etmek. 13- Dinin asıllarında ihtilaftan, birbirlerini tekfir etmekten, genel olarak kebair, bidatler ve şirke bulaşmaktan, şaşkınlık ve çelişkiden selamette olmak. 14. Kendi dışındakilerin asırlar ve nesiller boyu ulaştıkları ilim ve amel gerçeklerine kat kat fazlasına kısa bir sürede ulaşmak. 15. Son. Gözlerin yaşarması, kalplerin nur dünyada ve ahirette yüzlerinin parlaklığı, ölüm ölüm anında müjdelerin hasıl olması. Bu çalışma bu konuda varit olanların bir özeti. Ve bu konunun içeriğinin genel bir görünümüdür. Son olarak bizleri ehl-i sünnetten kılan Allah hamdolsun. Ondan bizim üzerimize nimetini ve minnetini tamamlamasını. Bizleri sünnete uymak, sünnetle amel etmek, onu değiştirmeden, bidat ihlas etmeden, sünnet üzere can verme ile rızıklandırmasını dilerim. Son sözümüz, Hamd alemlerin Rabbi Allah içindir. Resullere selam olsun. Allah, Nebimiz Muhammed aleyhissalatu vesselama, aile halkına ve ashabının hepsine selatu selam etsin. Amin. Evet. Kısaca... <gülüyor> Bugün de bunu almış olduk. Böylelikle kitabımızı bitirdik. İnşallah önümüzdeki <gülüyor> başka bir kitapta başka bir konuda buluşmak üzere bakarız inşallah. Subhaneki Allahmübehebim dike işlerini